Eller gönüller, gönüller konur üst üste Onun adıyla, onun adına Eller gönüller konur üst üste Onun adıyla, onun adına Şafaklar artan gözyaşlarıyla Mersiye yazılır gül sevdasına bir yanda Allah'a, zatında, sıfatlarında ve fiillerinde eşsiz ve ortaksız inanan, sadece Allah'a ibadet edip, genişlik ve darlıkta yalnızca O'na güvenen, yalnız O'ndan korkup, yalnız O'na ümit bağlayanlar, öte yanda Allah'ın varlığını tanımamazlıktan gelen örtücü kafirler ya da Allah'a mahsus sıfatları çeşitli canlı ve cansız varlıklara atfeden şirk taraftarları. Gün geldi, kendilerine vahiy ile görevli, uyarıcı ve uygulayıcı peygamberler gelen kavimler, aradan uzun bir süre geçmeden tekrar sapkınlığı seçtiler. Allah'ın rububiyetini kabul etmekle birlikte, uluhiyeti insanlara veya çeşitli varlıklara atfettiler. Rububiyet tevhidinin anlamı. Yüce Allah, göklerin ve yerin Rabbi, içindekilerin yaratıcısı ve her şeyin malikidir. Hükmünde takipçisi olmayan, kainatın Rabbi, bütün canlıların rızıklandırıcısı, her şeyin yöneteninin Allah olduğuna inanmaktır. Bu tevhidin anlamı, alçaltan, yücelten, veren ve alan, Allah'tan başka hiç kimsenin ve hiçbir şeyin ne kendine ne de bir başkasına onun izni ve dilemesi olmadıkça zarar ve fayda vermeyeceğine inanmaktır. Cahiliye dönemindeki müşrik Arapların çoğunun bu çeşit tevhidi inkar etmediklerini Ankebut suresi bize bildirmektedir. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri yaratan, Güneşi, ayı, buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan, Allah derler. Öyleyse niçin aldatılıp döndürülüyorlar? Gene Ankebut suresinin 63. ayeti kerimesinde, Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ant olsun ki, onlara gökten su indirip, onunla ölümünden sonra yeri dirilten kimdir diye sorsan, şüphesiz Allah'tır derler. De ki, övülmek Allah içindir. Fakat çoğu bunu bilmezler. Yeryüzünde gelmiş geçmiş müşriklerin çoğunluğu, yaratan, öldüren ve diriltenin Allah olduğuna inandıkları halde, Sadece O'na ibadet etmeyi kabul etmeyerek, tevhidin ikinci kısmı olan uluhiyetin tevhidini inkar ettiler. Uluhiyet tevhidinin anlamı, ibadeti, kayıtsız itaati ve boyun eğmeyi yalnızca Allah'a karşı yapmak demektir. İbadet, kişinin hayat tarzının tüm yap ve yapmamalarının icra edilişidir. Kişi kimin emirlerine uyuyor, kimin çizdiği yolda gidiyorsa ona itaat ediyor demektir. Yeryüzünde Allah'ın hizminde olanlar her dem cezayla yüz yüze gelmişlerdir. Gün olmuş demir tarakla canları taranmış, gün olmuş sürgün edilmiş, gün olmuş kitle ölümlerinin kıskacında kalmışlardır. Kendilerine kitap verilen, elçiler gönderilenler bir müddet sonra hevalarının yolunu seçip Allah'a şirk koşar oldular. Yahudiler Uzeyir Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur dediler. Mekkelim müşrikler melekler dişidir dediler. Ve Allah İhlas suresiyle Resûlü'ne buyurarak, De ki, Allah birdir, Allah kimseye muhtaç değildir, doğmamıştır, doğurulmamıştır, kendisi hiçbir şeye emsal olmamıştır. İhlas suresinin müşriklere getirdiği reddiyeye, elçisi diliyle Zariyat suresinde 51. ayette, bir uyarı daha ekleniyor. Ayette Allah'ın yanında başkasını Tanrı kılmayın. Doğrusu ben sizi onun azabıyla açıkça uyarırım. Yine Furkan suresinin birinci ve ikinci ayetlerinde Rabbimiz buyuruyor. Göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin olan çocuk edinmeyen Hükümranlıkta ortağı bulunmayan, her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenleyen ve dünyaları uyarmak üzere kulu Muhammed'e hakkı batıldan ayırt eden Kur'an'ı indiren Allah, yüceler yücesidir.